Zülfurkan Kur'an-ı Kerim ve açıklamadığı Meali Meariç Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 44 ayettir. Adını üçüncü ayette geçen Meariç kelimesinden almıştır. Meariç, maarecin çoğuludur. Yükselme dereceleri demektir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Birinci ayet. Bir kişi başlarına inecek azabı sordu. İkinci ayet, o kafirlere mahsustur ki, onu onlardan hiçbir savacak yoktur. Üçüncü ayet, o azap bütün derecelerin sahibi Allah tarafındandır. Dördüncü ayet, melekler ve ruh Cebrail, miktarı sizce elli bin yıl olan bir gün içinde ona ulaşır. Beşinci ayet, Resulüm. O halde sen güzel bir sabırla katlan. Altıncı ayet. Doğrusu onlar onu uzak görürler. Yedinci ayet. Biz ise onu yakın görüyoruz. Sekizinci ayet. O gün gök erimiş maden gibi olacak. Dokuzuncu ayet. Dağlarda atılmış rengarenk yün gibi olacak. Onuncu ayet. Hiçbir yakın akraba ve dost bir yakınını,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 Hakikaten insanlardan bir kısmı gayet hırslı ve sabırsız olarak yaratılmış tatminsiz bir hayata sahiptir. Yirminci ayet, kendisine şer dokunduğu zaman sızlanıp feryat eder. Yirmi birinci ayet, ona hayır dokununca da çok cimri kesilir. Yirmi iki ve yirmi üçüncü ayet, ancak namaz kılanlar öyle değildir. Onlar güzel huy sahibi olarak namaza devamlıdırlar. Hiçbir meşguliyet... Kendilerini namazdan alıkoyamaz. 24 ve 25. ayet Onlar bilirler ki gerek dilenen, gerekse utancından istemeyip mahrum kalan fakire vermek için mallarında belli bir hak vardır. 26. ayet Onlar o namaz kılanlar hesap gününü tasdik ederler. 27. ayet Onlar Rablerinin azabından korkarlar. 28. Ayet Çünkü Rablerinin azabına karşı güven içinde olmuş değillerdir. 29. ve 30. Ayet Onlar edep yerlerini eşleri ve ellerinin altında malik oldukları carileri dışında herkesten koruyanlardır. Şüphesiz ki onlar bundan dolayı kınanmazlar. 31. Ayet Ama bundan ötesini arayanlarsa işte onlar haddi aşanların ta kendileridir. 32. Ayet Onlar emanetlerini ve ahitlerini gözetenlerdir. 33. Ayet Onlar şahitliklerini dosdoğru yapanlardır. 34. Ayet Onlar namazlarını şartlarına ve gayesine uymakla muhafaza edenlerdir. 35. Ayet İşte bunlar cennetlerde ikram olunurlar. 36 ve 37. Ayet İnkar edenlere ne oluyor ki sağdan soldan ayrı ayrı gruplar halinde sana doğru boyunlarını uzatıp koşmaktadırlar? 38. ayet Onlardan her biri nimetleri bol naim cennetine sokulacağını mı umuyor? 39. ayet Hayır, öyle şey yok. Biz onları bildikleri atılan meniden yarattık. Buna rağmen insanlar ancak...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 Yemin'in başındaki la ifadesi tekit içindir. 42. Ayet O halde onları şimdilik kendi hallerine bırak. Tehdit edildikleri azap günlerine kavuşuncaya kadar batıl yaşayışları içine dalsınlar, oynaya dursunlar. 43. Ayet O gün onlar sanki dikilen putlara koştukları gibi kabirlerden süratle çıkacaklar. 44. Ayet Gözleri dehşetten öne eğik,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 apaçık bir uyarıcı peygamberim. Üç ve dördüncü ayet. Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve azap sizin sizi belli bir vakti kadar geciktirsin. Çünkü Allah'ın takdir ettiği vakti geldiği zaman artık geri bırakılmaz. Keşke bilseydiniz, iman ederdiniz. 5 ve 6. Ayet Nuh tekrar dedi ki, Ey Rabbim, hakikaten ben kavmimi gece ve gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların imandan kaçışını arttırdı. 7. Ayet Doğrusu ben kendilerini bağışlaman için imana gelsinler diye ne zaman davet etsem parmaklarını kulaklarına tıkadılar, beni görmemek için Elbiselerine bölündüler, şirke ve küfre sapmada ısrar ettiler ve büyüklendikçe büyüklendiler. İnkarcılar ve münafıklar her devirde, tagutlara ve hevalarına bağlanıp ilahi vahye kulak tıkamışlardır. Aynı zamanda yayılmasını ve insanların ona meylini ve ona gidişini önlemeye çalışmışlardır. Sekizinci ayet Sonra hakikaten ben onları yüksek sesle davet ettim. Dokuzuncu ayet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 Bilinçli olarak çok istiğfar edenin günahı da az olur. Yağmur duasında istiğfar etmek bu ayetten hareketle meşru olmuştur. 12. ayet Sizi mallar ve oğullarla desteklesin, size bahçeler meydana getirsin ve size ırmaklar akıtsın. 13. ayet Size ne oluyor da Allah'ın büyüklüğünü takdir edip inanmıyorsunuz? Reca fiili menfi olarak kullanılınca, Korkmak, inanmak manalarına gelir. 14. Ayet Halbuki O, sizi türlü türlü hallere koyarak yarattı. 15. Ayet Allah'ın, yedi göğün katlarını, katmanlarını birbiriyle ahenkli olarak nasıl yarattığını görmediniz mi? 16. Ayet Bunların içinde aya aydınlık verip, güneşi de ışık kaynağı bir kandil yapmıştır. 17. Ayet Allah, bitkilerde olduğu gibi sizi de yerden yetiştirdi. Babanız Adem'i topraktan yarattı. 18. Ayet Sonra sizi yine oraya döndürecek ve mahşerde kabirlerden diriltip çıkaracaktır. Ayetlerde geçtiği üzere kabirlerden dirilişler, ahiret dirilişidir. 19 ve 20. Ayet Allah, onda geniş geniş yollar açıp gidesiniz diye,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 Cin Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 28 ayettir. Cinler ruhani latif varlıklardır. Zariyat Suresinin 56. ayetine göre bunlar da insanlar gibi sorumludur. Müslüman ve kafirleri vardır. Kafirleri şerlidir. Şeytanda kafirler grubundandır. Bu surede, cinlerden bir grubun gelip, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden, Kur'an dinledikleri ve iman ettikleri anlatılmaktadır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1 ve 2. Ayet Resulüm, de ki, cinlerden bir topluluğun, Kur'an'ı dinledikleri ve şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Doğrusu biz,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 Cinlerin bu sözlerinden sonra Allah buyurur ki, ''Eğer onlar, insanlar ve cinler hak yol İslam'da dosdoğru gitselerdi, bu hususta kendilerine imtihan edelim, imanda sevat eden ve şükredenleri görelim diye, elbette onlara bol bir su, bereket ve rızık verirdik.'' Kim de Rabbinin zikrinden, ibadet ve itaatinden yüz çevirirse, Rabbi onu,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 Gözetleyiciler koyar ki, Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsinler diye. Çünkü O, onların hepsini ilmiyle kuşatmış ve her şeyi sayısıyla bir bir saymıştır. Huzemmil Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 20 ayettir. 11. ve 20. ayetleri Medine'de inmiştir. İlk ayetindeki kelime surenin adı olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. 1, 2, 3 ve 4. ayetler. Ey örtünüp bölünen Resulüm! Ey üzerine örtüyü çekerek uyuyan demektir. Gece ya biraz uyumanın dışında kalk,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 size emirleri tebliğ eden ve kıyamet günü de üzerinize şahit olan bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. 16. ayet. Firavunsa o resule karşı geldi. Allah yerine kendi emirlerini geçerli kıldı. Biz de onu en ağır bir ceza ile yakalayıp alıverdik. 17. ayet. Eğer inkar ederseniz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 Şüphesiz Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte ikisine yakınını, yarısını ve üçte birini ayakta durup ibadetle geçiriyorsun. Bu ibadet bir rivayete göre bir yıl devam etmiştir. On yıl sürdüğünü söyleyenler de vardır. Ve seninle beraber olanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Geceyi ve gündüzü Allah takdir eder, ölçer. Allah sizin onu o gece ayakta durma miktarını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 Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özku.